Şu sözü söylemediğime falanca işi yapmadığıma yemin ederim sözü yemin kefareti gerektirir mi demişler? Yani aksi bir durum söz konusu olduğunda. Şimdi bir kişi yaptığı bir işi vallahi yapmadım. Söylediği bir sözü vallahi söylemedim. Veya söylemediği bir şey için vallahi söyledim. Yapmadığı bir iş için de vallahi yaptım derse yani yaptığının aksi bir şekilde... Allah adına yemin ederse buna yemin gamus denir. Bundan ötürü yalan söylediği için günahkar olur. Büyük günahtır. Büyük günahlar arasında sayılmaktadır. yemin gamus. Hı. Ama bunun kefareti yoktur. Kefareti tövbe istiğfar etmektir. Yalan söylediğinden dolayı, yalan yere yemin ettiğinden dolayı tövbe istiğfar edecek, Allah'tan bağışlanma dileyecek ve bir daha böyle yalan yere yemin etmeyeceğine dair Cenab-ı Allah'a kesin söz verecek yapması gereken bu